Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam aleyara Rasulullah ve ba'd. Ad-dersu tasu, 9. ders. Bu derste bundan önce gördüğümüz dersten bir kısmının işlendiği ve yeni birkaç kâidenin olduğu. Bendeki kitaba göre iki 2,5 sayfalık bir diyalog var. Onu okuyacağım şimdi. Daha doğrusu bir sınıfta geçen cereyanen bazı olaylar var. Dehalel muderrisu'l fasle. Ve vecedefihi 5-10 taliben fakat ve vecedenin vavuna kadar birinci ondan sonra ikinci cümle öğretmen sınıfa girdi ve fihi onda yani huzamir fasıla gider sınıfta fakat sadece 15 erkek öğrenci buldu fakalelhum ve onlara dedi ki ve gal fiil Z e, fail tahtında müstetir huve zamiri kime eracı müderris müderris eracı müderris dedi ki lehum onlara hum kim Hamse taşere 15 taraşere taliban 15 öğrenci dedi ki ey net tulabul jududul 15 tulledine ja dün gelen Beş Yeni Erkek Öğrenci Nerede? Gale Abdullahi Abdullah Dedi Ki Gale Fiil Abdullah Fail Hadarul Yevme Şöyle Söyleyelim Hadarul Yevme Birleştiriyoruz Hadarul Yevme Ve Haracu Kable Galilin Bugün Geldiler Hazır Oldular Hadar hazır olmak, bulunmak, gelmek o manalara gelir. Bugün geldiler ve gable galilin az önce çıktılar. Haracu. Azunne ennehum zahabu ila'l müdîri. Zannediyorum ki onlar müdüre gittiler. Onların müdüre gittiğini zannediyorum diğer tercümeyle. Abdullah bunu dedi. Devam ediyoruz. Raca bul hamsetu bade galilin beş öğrenci az sonra döndü. Raca döndü. Fakale <gâle> lehumul müderrisu ve gale dedi ki fiil kim el müderrisu müderris dedi ki lehum onlara yani beş yeni öğrenciye dedi ki eyler müdires hep ya ebnai ey oğullarım Müdüre mi gittiniz? Gâlu Dediler ki na ileyhi Li nena ma vecedna Esma'ena Fil gâimeti Gâime liste demek. Liste. Ona gittik. Çünkü biz listede isimlerimizi ma vecedna Bulamadık. Veya li ennenayı yaptığı için, olduğu için diye tercüme edecek olursak listede isimlerimizi bulamadığımız için ona gittik. Yani İleyh'deki huz amiri gider? Müdüre. Müdüre gider. Müdüre gittik. Anlaşılıyor mu? Geçiyorum. Celesel müderrisu Müderris oturdu ve gale ve dedi ki e dersel emsi ya ebnai Ey dünün dersini okudunuz mu? Dersel emsi Burada emsi zarf olarak kullanılmadı. Muzaafını ileyh olarak kullanıldı. Muzaafını ileyh Dünün dersini yani dün gördüğümüz ders manasında Dünün dersini okudunuz mu? Gale tullabu kale fil tullab fail Tullab cem müzekker. Fiilden Abi, sonra açık zikredildiği için fiil müzekker, müzekker ve müfressigayla geldi. Galet Tullabu öğrenciler dedi ki nam karaknahu ve ketepnahu ve hafiznahu buradaki hu zamiri üç fiildeki hu zamiri dersel emsiye gider. Dünün dersine gider. Yani öğrenciler dedi ki evet onu okuduk ve yazdık ve ezberledik. Gâlel müderrisu öğretmen dedi ki efehim tumuhu efehim -tum hu demek dile ağır geldiği için o metal vavla birleştiriliyordu. <gülüyor> efehim tumuhu onu yani dersi anladınız mı o yazdığınız e okuduğunuz yazdığınızı ezberlediğiniz o dersi anladınız mı Galu dediler ki gâle fiilinden sonra fail açıkça zikredilmediği için Onların adedini Cemiyen. zikreder. İçeril mahiyette cemisi gela. Öğrenciler dediler ki nam fehimnahu ceyden. Evet onu yani o dersi iyi bir şekilde anladık. ma es hadet derse. Bu yeni gördüğünüz bir kalıp. Bu ders ne de kolaydır? fil tacub denir buna. Yani şaşırma, hayret etme. E, basitleme o gelir. Bu ma, ders bu derste göreceğiz, göreceğiz inşallah. Ma eshelen ne de kolaydır. Ma ezme ne de e, şudur. Ma ezmele ne de güzeldir. Tacüp. Ma, ta <gülüyor> ma fehim dediğimizde mesela anlamıyorum Orada olumsuzluk yapmama etmeme manası. Bu e, tacüp ne Ne de kolaydır. Ne de büyüktür. Ma ekbera. Ma eshele. Ma ecmele. <gülüyor> Ma eskara. Ne de küçüktür. <gülüyor> Göreceğiz inşallah. Sadece yazın geçin. Göreceğiz inşallah. Bu ders ne de kolaydır. Gal Abdurrahmani, orada da var bir Abdurrahman. <gülüyor> Abdurrahman dedi ki, "En maafeyim tu, fihi terazi kelimat." Ben fihi onda yani o derste üç kelimeyi maafeyim anlamadım. Az önce Abdurrahman'dan söyledi zaten. Anlamadım. Galal l müderris öğretmen dedi ki Mahiye onlar nedir? gale Abdurrahmani Abdurrahman dedi ki Garakna fid dersi hadil cümlete Derste bu cümleyi okuduk. Nedir o cümle? A-de ceddi minel hartumi Derste bu cümleyi okuduk. Bunu tercüme etmiyorum. Biraz sonra söyleyeceğim. Derste bu cümleyi okuduk. Fema mana hadihi kelimatı selası. Bu üç kelimenin manası nedir? Ma mana, ma mana hadihi kelimat. Mana mana. Orada hadiye muzaf. Bu bunları bunun manası. Bu nedir? Üç kelimenin. Bu üç kelimenin manası ma nedir? <gülüyor> bu derse bu geçen üç kelimeden den oluşan bu cümleyi anlamamış Abdullah Onu soruyor. Galı <gâlel> müderrisu müderris de dedi ki kelime kelime açıklıyor. Ade mana haraca. Ade'nin manası raca'dır. Döndü. Avdet etme. Var ya bizim dinimizde de avdet etme. İade de oradan türemedir. Iade de oradan türemedir. Ade mana haraca. Ade'nin manası raca'dır. Aden'in kendisine değil de kelime oluşuna izafeten manaha dedi. Kelime el kelime tu ya? ondan dolayı manaha dedi. Evet. Vel ceddu hani ceddi demiştik ya Ceddi Ceddide kim ya mütekellim yasin muzekker mütekellim yasin El ceddu kelimesi. El ceddu manaha ebul ebi ev ebul ümmi ceddin Cettin cedd kelimesinin manası babanın babası veya annenin babasıdır. Yani dede. Vel mu asimetü sudani. Hartum ise sudanın başkentidir. Asime, asimetün kelimesi başkent demek. Asimetü Türkiye, Ankara. Bu durumda efehimte <gülüyor> e <fehim te. gülüyor> e fehim te. Fehim, fehmettin mi Abdurrahman'cığım? Anladın mı? Kal Abdurrahman. <gülüyor> El ane fehimtu. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Ma manâ hadihil cümle âde ceddi minel khartumi Ma anâ ha raca bil lügatü Türkiye ya <gülüyor> ترجمه ترجم <تصفيق> ممكن جدي جدي جدي من الخرطومي من الخرطومي اسيمه السودان ترجمه جدي من الخرطومي ترجم هذه نعم خرطوم dan başkentidir. Hmm. <gülüyor> Şu cümleyi bir ezberletsin alır. <gülüyor> Dedem e, Hartum'dan döndü. Doğru. Dede ha, hangisi falan ha, hepsini mi diyeyim? Ade, ceddiyim, bu nereden Hartum'u? Hartum ise Sudan'ın başkenti. Dedem Sudan'ın başkenti olan Hartum'dan döndü. Ben i̇yi de ben de şuna bakıp söyleyemez miyim? <gülüyor> ben <gülüyor> <gülüyor> ha şuralar epey mi zor şey yaptım kaçırdım falan yakaladım mı şimdi <gülüyor> tamam <gülüyor> tüm me fetahal müderrisu kitabehu ve garaye dersen ciddiden sonra öğretmen kitabını açtı ve yeni bir ders okudu nedir o yeni ders halı Allahu şemse ve kamera ve nucume vel erda vel bihara ve halara kulle şeyin ve halakal insane min tinin. Allah güneşi, ayı, yıldızları, yeryüzünü, denizleri yarattı ve her şeyi yarattı. Ve insanı da çamurdan yarattı. Kalegal insani min tıynin. Tıyn çamur. Sümme qame ve ketebe hadet derse ales sebbûrati. Evet. Sonra kalktı ve bu dersi tahtaya yazdı. Qame, kıyam buradan gelmektedir. Kame kalktı. Kıyam. Ayağa kalktım. <gülüyor> <Gülüyor> Rafi' <Rafaya> Muhammedun yadahu. <Gülüyor> Muhammed elini, elini kaldırdı. Rafa refetti kaldırdı <gülüyor> yadahu elini. Neyi kaldırdı? Mef'ul. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve galeve dedi ki: Ma manatini ya ustadu? Ey hoca, tinin manası nedir? Galele <gülüyor> müderrisi Ettin manası ettrabul muhteletu bilma'i. Tinin manası, tine kelimesinin manası ettrabdır, topraktır yani. Nasıl bir topraktır? El muhteletü, karıştırılmış bir topraktır. Ne ile? Bilma'yı, suyla. Suyla karıştırılmış topraktır ettin. Yani bizim dilimde çamur. Bizim ve rafia faysalun yedehu ve faysal elini kaldırdı fe lehul müderrisu müderris ona dedi ki e indeke sualun ya faysalu ey faysal gayri akil olduğu için sual inde ile geldi sualin sorun mu var ey faysal bir sorun mu var yani soracağın bir sorun mu var Gale faysalun na indi su sualun evet bir sualim var sorun var Al Biharu, Cem ul Bahre, El Biharu, Bahrin, denizin çoğulu mudur? El Biharu, El Bahr'ın çoğulu mudur? Galen müdürsün, nam ve kezalik. Evet, o öyledir. Kamel <gülüyor> Hasenu ve Gale Hasan kalktı ve dedi ki: Ma Cem us Sema ya ustalo. Ey hoca, semanın esema es onun cemisi çoğulu nedir? Gâlel müderrisu cem'uha semavâtün. Onun cemisi çoğulu semavâttır. Es semaunun çoğulu semavâttır. Bunlar da mı aracıyor? Evet. Sümme evet. müderrisu İddete esiletin. Sonra öğretmen öğrencilere birçok soru sorar. Seele sordu. Sual buradan türeme. Seele sordu. İddetün birçok demek. Çokça manası var da burada kullanılan manası İddetün. İddetünün birçok ma kullanım manası. Birçok sorular sordu. Kime? Etullah Et abi. Öğrencilere. Bakalım neymiş o sorular. ''Men ke ya İbrahimu'' İbrahim seni kim yarattı? ''Halaganiyallahu'' beni Allah yarattı'' ''Halaganiyallahu'' ''Yeyi hareket edelim'' ''Halaganiyallahu'' Mütekellim ya aslında muzaf bir kelimeden sonra Elif filanlı başka bir kelime gelirse O mütekellim yası fethalanır. Başka bir mana anlaşılmasında. Yani halaganillahu denince ya manası olur veya başka bir mana çıkar. Geçiş yani, fethal olması için halaganiyallahu yani Allah beni yarattı denir. Halaganillahu ne demek halaganillahu Allah'a ben mi? Yok. Halaganiy ni. Manasız. Burada manasız. Bazı kelimelerde başka manaya gelir kullanımda. Ondan dolayı karışmasın diyeyim. Mütekallim yarısı fethalanarak okunur. Ne zaman? Mütekallim yarısından muzah bir kelime var. Ondan sonra da eliflamlı başka bir kelime geliyoruz. Halagani yallahu. Halagani beni yarattı. Kim? Allah'u. Allah yarattı. Men halagakum ya ebnai. Ey ullarım sizi kim yarattı? Allahu <haleqanallahu> Bizi Allah yarattı. Men halagani ya basu Ey bas beni kim yarattı? kallahu Seni Allah yarattı. Men şemse ya abdellahi Ey Abdullah güneşi kim yarattı? Derken hemen orada yine dikkat çekmemiz bir Fırat dikkat etmemiz bir gereken bir e, durum var. Bu İzafet terkibinin başına e, harfini daha ya gelirse muzaf kelimenin harekesi fethalanır demiştik. Ya Resulallah, Ya Rabbel Alemin, Ya Allah, Ya Emirel Müminin gibi, Ya Abdellah olur. Abdullah idi, Abdellah olur. Münada harfi, harfi nida. İzafet terkibinin başına geçerse muzaf kelimenin kelime. harekesi fethalanır. Ya, evet. Evet. ya Abdullah dememizin sebebi o. Ey Abdullah güneşi kim yarattı? Güneş ise yazılış olarak müzakkar gözüken aslen müennes olan bir kelimedir. Allahu. bunu Allah yarattı derken de ortaya çıkar zaten. <gülüyor> Hani organlarda da çift olan organlar müzekker gibi yazılır müennes olur diye aslan müennes'ti. Güneş de aynı şekilde asın müennes olan kelimelerdendir. Ondan dolayı khalaqa Allahu dedik. Allah onu şey onu Allah yarattı. Ve men khalaqal kameraye Abdurrahmani Ey Abdurrahman, ayı kim yarattı? Khalaqa Allahu. Onu Allah yarattı. Dikkat edin yukarıdan beri hep halaga fiilinden sonra başka başka mutlatsız zamirler kullanıldı ki hepsine kullanımı görün diye. K, e, mütekellim yasın, na, hu, ha. Evet. Devam edelim. Ve ben halakan nücume ya ahmedu. Ey ahmed, yıldızları kim yarattı? Halagahallahu. Nücum. Gayrakil cem kelimedir. Onu ifade eden zamir Müfret müennes zamir olmak zorunda. Ondan dolayı khalaqa hunne demedik de khalaqa Allah dedik. Diyenin mutasız zamiri hay kullandı. Evet. Devam. <gülüyor> ya ustadu dedi Yakub. Ya ustadu indī <gülüyor> Benim bir sualim sorum var. <gülüyor> Leyset lehu alāqatun bid-dersi. <gülüyor> Onun derse bir alakası yoktur alaka ilgi ilişki onun derse bir alakası yoktur dersle alakası olmayan bir sualim sorun var mahiye o nedir garatu garatu fi kitabin mahiyem, ma huve tabi tabi huve olacak çünkü şey sual müzekker mahiye yanlış okudum ben mahuve. huve garatu fi kitabin bir kitapta okudum ne okudum ennen nucume abadu mine'ş-şemsi. Yıldızlar Güneş'ten daha uzaktır. Enneyi e, olması gerektiği gibi o tercüme edecek olursak bir kitapta yıldızların Güneş'ten daha uzak olduğunu okudum. <gülüyor> Maslariye enneste çünkü bu. Olduğunu okudum. Es sahihun hada, bu doğru mudur? Bu verilen bilgi, bu yazılan bilgi doğru mudur? Nam, <Nâ> da <-hada> sahihun. Evet bu doğrudur. Yani yıldızlar güneşten daha uzaktadır. Eb adu, eb adu min. Ef alü kalıbında. isim tafti ise karşısına geldi. Mimme halagallahu'l insane ya Osmanu. Ey Osman, insanı Allah neyden yarattı? Onun aslı min ma idi. Nedir ne, neden neyden hı hı. Ancak hatırlayın bime lime de görmüştük bunu soru edatının baş geldiği zaman soru edatındaki metarbi düşerdi. Lime de lime olurdu değil mi? Mim mime mimme oldu. Burada nun düşmüş. Bu metar. Yok. Hı. Min ma idi min me olur. İdgam olur mimme. Neyden diyeceğiz ya? Neyden evet. Neyden yarattı? Allah insanı neyden yarattı? Osman, خلق الله الإنسان من تينin. Allah insanı çamurdan yarattı. Ah sence ya Osmanu? Aferin ey Osman. Ah güzel yaptın demek. Aferin işte kullanılır. Ey Osman, aferin veya güzel yaptın, doğru yaptın. Ve mimma خلق الله الجان يا إبى Ey Ebu Bekir Allah cinleri neyden yarattı? El cannu cinnunun çoğulu. Şimdi o şey olduğu için e, meful olduğu için canı. el cannu durası. Ey Ebu Bekir Allah cinleri neyden yarattı? Kaleqallahul canne min narin. Allah cinleri ateşten yarattı. Nar ateş. Ayet ve hadislerde genelde nar bildiğimiz ateş değil de çoğunlukla cehennem için kullanır. Ancak narın manası asıl sözcük manası ateştir. Ateşten yarattı. Keyfe arafte zalike ya Ebu Bekir'in Ey Ebubekir, onu yani bu söylediğin cevabı nasıl, nasıl bildin? Keyfe arafte. arafe ya arifu. Arif bilen demek. Nasıl bildin? Araftu zalike minel Kur'an'il kerimi. Onu Kur'an-ı Kerim'den bildim, öğrendim. Feca'e fi suretil arafi enne iblise gale lillahi. Ve Araf suresinde iblisin allah Teala'ya şöyle söylediği geldi. Enne <gülüyor> iblise قال Allah'a şöyle dediği sure Araf suresinde geldi. Ca geldi. Ne demiş İblis aleyhinnane Allahu Teala'ya? Ene hayrun minhu halaqtani min narin ve halaqtahu min tinin. Ben hayrun minhu. Ondan daha hayırlıyım. Halaktani min narin. Beni ateşten yarattın ve halaktehu yani ademi mintin çamurdan yarattı demiş İblis aleyhisselam. Burada hemen geçmeden bir şeye dikkat çekelim. Hayrun ve şerrun kelimeleri kendi bulundukları hal üzere hayır ve şer gibi kullanıldığı, o manada kullanıldığı gibi ismi tafteli manasında da kullanılır. Yani hayrun minhu ondan daha hayırlı. Eb adı efalı kalıbı kullanılmaz. Hayrun ve şerrun kendi bulunduğu hal üzere kullanılır. O manada gelir. Yani hayrun kelimesi hayırlı veya en hayırlı. Şerrun kelimesi şer veya en şer. Evet, minhu'dan önemli. Tebir <gülüyor> olmaz. Ekberun min. Minhu ekber öyle gelir. Ama hayır ve şer kelimeleri ismi tafdil olarak kullanıldığı zaman ayrı bir kalıba girmez. Yine bu kelime aynı kelime olarak kullanılır. Hayrun min şerrun min. En hayırlı en şerli manasında gelir. Burada hayrun e, isim tavsiyeli manasındadır. Ondan daha hayırlıyım. Evet. Araf suresindeki bu ayet okuduktan sonra Ebu Bekir müdarris ona cevap verdi. Ahzente ya Ebu Bekir Ey Ebu Bekir aferin doğru yaptın. Kem semaen halagallahu ya abdellahi Ey Abdullah Allah kaç gök yarattı. Tam kelime manası bu ancak buna kaç gök değil de kaç kat gök diye söyleyeceğiz biz. Allah kaç kat gök yarattı veya göğü kaç kat olarak yarattı? Abdullah halakallahu seba semavatin Allah yedi kat gök yarattı. Seba semawatin yedi kat gök. Ve fi kem yevmin halakallahu semawati ve arda ya Abdurrahmani Ey Abdurrahman ve Allah gökleri ve yeri el ard yeryüzü yer gökleri ve yeri kaç günde yarattı fi kem yevmin kaç günde yarattı Soru edatlarının başında biliyorsunuz harf geçerdi geçebilirdi. Burada kem soru edatının başında fi harf geçti. Fi kem yevmin kaç günde yarattı Abdurrahman Halakallahu semawati vel arda Fi siddeti eyyâmin Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Cümlesinde hemen bir şeyi hatırlatalım tekrar. Halaga fiil Allah fail Neyi yarattı? Kimi yarattı sorusunu sorduk. Fiile cevap es ve vel ard. Dolayısıyla ikisi de <gülüyor> mef'ul. Ancak es <gülüyor> kelimesi şey, cembe salim olduğu için yani sonunda metarife elif ve açık te bulunduğumuz zaman cemmü ennest salim cem salimlerin nasp hali kesra iledir Ondan dolayı semavati ama vel arda dedik. Ardı normal olması gerektiği hal üzere fetha ile yazdık. Vel arda. Buraya dikkat ediyoruz. Evet. Tercüme edelim. Tekrar geçelim. Allah gökleri ve yeri altı günde fî siddete yâmi. Altı günde yarattı. Hâdâ sahihun. Bu doğrudur. <gâle> Allahu Teala fi kesirin Minel ayati innehuhala sev asemavain Uzunca bir cümle tek tek bir söyleyeyim sonra birleştireyim Allahu Teala dedi fi kesirin çok yerde dedi nerede Minel ayati ayetlerinden çoğunda dedi neyin olduğunu dedi innehu onunhalaaga sev asemvain 7 kat Gök yarattığını Birleştirecek olursak Allahu Teala ayetlerinin çoğunda yedi kat gök göğü yarattığını bildirdi. Buyurdu. Gale. Gale fiili Allah ve Resulü için buyurdu diye tercüme edilir. Diğerler için dedi diye tercümedir Onlara tazim için. Onlara e, yaptıkları bu işin güzelliğini e, ikrar etmek için. Devam ediyorum. Fe gale fi sureti talagı Bu birçok yerden bir tane örnek veriyor şimdi. Fakale, fi Sûret Talak'ta talak suresinde buyurdu ki, nedir o ayet? Allahu Nadihi, Khalaqa Semb Allah yedi kat göğü yaratandır. Birçok yerde demişti ona bir tane örnek getirdi. Talak suresinde mirayet. Ve min Bir ayet. Yine uzunca bir Ve fi Bir ve aynı şekilde kezalik aynı şekilde ayetlerinden bir çoğunda gökleri ve yeri altı günde yarattığını da buyurdu bildirdi. Çözdük mü cümleyi? Peki geçiyorum. Fakalefi suretil hadidi. Bu birçok yerden bir tane örnek. Ve hadis suresinde buyurdu ki huweladi halaga semawati vel arda fi O gökleri ve yeri Altı günde yaratandır. O kim Yaratandır dedik ya. En an diye tercih ettik. Yaratan. Değil mi? Fi Fî hâdihillâhzâti rannel su ve kharacel müderrisü minel fasli. Bu anda, bu esnada zil çaldı ve müderris sınıftan çıktı. Evet. Ders bitti, Nefsi. Evet. <gülüyor> lahza bizim Allah dilimizde de zaten an demek. Bu anda, bu esnada zil çaldı. Yekfi? Yok şu iki şeyi de parçayla çünkü. Yeni bir yok. İki alıştırmaya temari ne vereyim inşallah. Eceban ile siletil ilgili Kem taliben vecedel müderrusu fil fasli Öğretmen sınıfta kaç öğrenci buldu? Yani, Güzel. Lime bulcududu tullabul cududu ilel müdiri Yeni öğrenci müdüre niçin gitti? Yani, işte onun için. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Men halagana bizi kim yarattı? Ya. Men halagal kamera ayı kim yarattı? Evet. Men halagal şemse Güneşi kim yarattı? Ben halaka'n nucume. Bunlar şeyle yazıyor tamam. E, Mutasızamına yazayım. Geç yani, parçalanga. Biz bunların cevabını bildiğinizi biliyoruz. Arapça ifade etmenizi istiyoruz sadece. <gülüyor> Yıldızları kim yarattı? Mimme halaka'llahu'l insane. Allah insanı neyden yarattı? Mimme halaka'llahu'l cinne. Allah cinleri neyden yarattı? Kem sema'n halaka'llahu. Allah Kaç kat olarak göğü yarattı? Fi kem yevmin halakallâhu semâvâtı vel arda. Allah gökleri ve yeri kaç günde yarattı? Birinci kısımdı. el sani Burası da inşallah yapılsın. Ene hayrun minhu halaktenî min nârin ve halaktehû min tînin. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın ve onu çamurdan yarattın ayetiyle ilgili üç tane soru. Men gâle hâda bunu kim söyledi? <gülüyor> ve limen ve niçin söyledi? Min ey suretin hâdehil âyete. Kim için? Niçin? Limen. Kime söyledi? Limen. Kime söyledi? Ben dedim? Niçin? niçin mi dedim? Ha o zaman bir şey yapayım. Kolaylaştığım çünkü onun cevabı biraz zordu. <gülüyor> Limadil Liman. Arabacı <gülüyor> Evet. Şu çocuk da uyuyan çocuğu da kaldırsanız ne der Türkçe cevabı? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> limen Evet. Liman kime dedi? Min ayi suretin hadihi ayeti. Bu ayet hangi suredendir 604 sayfacık Kur'an-ı Kerim. Bulursunuz inşallah. İnşallah. <gülüyor>